Selamun Aleyküm. Bir ilmal programında tekrar beraberiz. ilmaletlalegültv.com.tr adresinden sormuş olduğunuz sorulara Fatih Kalender hocamız inşallah sorularınıza cevap verecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun hocam. Hocam ilk sorumuz bir kardeşimiz şu şekilde ifade etmiş. Paramı çalıştırması için bir tüccara vermiştim. Kar ortaklığı olarak epey bir zaman ortaklığımız devam etti. Ve her ay hesap görüyorduk ancak son birkaç ay toparlanamadık. Daha sonradan toplandığımızda kar değil zarar ettiği ortaya çıktı ve bu zarar benim ona verdiğim sermayeyi aşıyor. Piyasaya borçlanmış bunun sebebi de aldığı malı zamanında tüketemememiz ve sezon bitmiş ve elindeki malın kıymeti çok düşmüş. Kardan vazgeçtik hatta sermayeden de sorumuz şu. Bu borcu kim ödemelidir? Yaptığımız ticaret benim anladığım bir ticaret değil diyor. Ya ve billahi aleyhi ve sellem ve ba'de. İslam hukukunda birçok ortaklık şekli vardır. Bu ortaklıklardan bir tanesi de emek ve sermaye ortaklığı dediğimiz Sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere kurudan bir ortaklılık ki buna fıkıh dilinde mudarebe ortaklılığı denir. Evet Bir taraf sermaye verir, diğer taraf ise o sermayeye emeğini koyar ve ticaret yapılır. Elde edilecek olan kar aralarında konuştukları doğrultusunda taksim edilir. Ee, ancak mudarebe ortaklılığın caiz olabilmesi için gerekli bir takım şartlar vardır. Bu şartların başında gerek sermaye sahibi ki buna Rabbul Mal deniyor fıkıh evet dilinde. Efendim. Gerek mudarip yani parayı çalıştıracak olan emek sahibinin muayyen bir miktar ücret alması söz konusu olamaz. Örneğin ben parayı vereceğim size sermaye olarak siz ise bununla ticaret yapacaksınız. Desem ki bu parayı ben size veriyorum ayda bana şu kadar para vereceksin. Üzeri senin olsun. Bu aslında bir nevi parayı sana e, karz olarak yani borç olarak veriyorum. Ama vermiş olduğum borca mukabil de senden ücret alıyorum. Yani parayı kiraya vermiş oluyorum. Evet. Oysa paranın kiraya verilmesi bildiğimiz klasik faizdir. faizdir. Bu mal bu bağlamda bu caiz değil. Peki muayyen olan ücreti e, ben değil de siz alsanız, Yani al bu parayı çalıştır elde ettiğin karı bölüşeceğiz. Veyahut da sen ayda sabit şu kadar bir ücret alacaksın tarzında yapacak olursak bu durumda da ben sizi kiralamış oluyorum. Ama neye karşılık kiralamış oluyorum? Benim param ticaret yapmak üzere kiralamış oluyorum ki bu da Hanefi mezhebine göre caiz olan bir kiralama sistemi değildir. O yüzden mudarebe ortaklılığında emek ve sermaye bir araya toplanır. Sermayedar Para, e, sermayeyi verdikten sonra parada herhangi bir dahli bir çalışması söz konusu olmaz e, emekçi yani mudalip diye tabir ettiğimiz kişi o parayla ticaret yapar elde ettikleri kar aralarında konuştukları oranca taksim edilecektir Evet peki soru şu e, bu ticaret yapıldı ve ticarette kar değil de zarar söz konusu oldu bu zarar öncelikle nereye yansıtılmalıdır Ee, bu noktada deniyor ki mudarebe ortaklığı nihayete ermedikçe sonlandırılmadıkça yani parayı veren rabbul mal sermaye sahibi parasını geri almadıkça Ne kar elde edilmişse edilsin, ne kadar daha önceden aralarında taksim edilmişse edilmiş edilsin bunlar bir kenara not edilmedi. En sonunda şirket fesk edildiğinde, nihayete erdiğinde yani sermayedar verdiği sermayesini geri aldığında bunlar da hesap edilerek kar var mı yok mu hesap edilecektir. Evet. Örneğin ben size 10 lira verdim, 2 lira kar ettiniz 12 lira. İki liranın bir lirası sizin bir lirası benim şeklinde bir taksim ettik. Elinizde yine 10 liranız var. Bir ticaret daha yaptınız ama o ticarette ise iki lira zarar ettiniz. Evet Bu durumda o zarar nereden karşılanacak? Bu zarar öncelikle kardan karşılanacaktır. Yani siz de aldığınız o bir lirayı koyacaksınız. Ben de aldığım bir lirayı oraya koyacağım. O zarar bu şekilde karşılanacak. Sermayeyi korumuş olacağız. Demek ki kar etmemişiz. Ama zararın diyelim ki dört liraysa Bu durumda önceki 1 liralara tekrardan koyacağız 2 lira kar karşıladık verdik ama zarar bitmedi o zaman sermayeden karşılanacaktır. Evet. O zaman sermayemiz 10 liradan 8 liraya düşecektir. Velev ki bu çok uzun bir vadeli olsa bile yani birkaç yıl mudarebe ortaklılığı yapmışız ama hiçbir defasında bozmamışız. Devamlı sermayelerimizi aynı miktarda tutmuşuz, karı bölüşmüşüz, aradan belli bir zaman geçmiş ve zarar ettiniz. Bu durumda da tekrardan eskiye dönük o karlar toplanmalı, hmm. o karlar eğer o zararı karşılamaması durumunda sermaye yansıtılmalıdır. Eğer dediğimiz gibi mudarebe ortaklılığı nihayete erdirilmemişse. Ama e, bir ortaklılık yaptık, parayı verdim, çalıştırdınız, ticaret yaptınız, kar oldu, karı bölüştürdük ve aktifesk ettik. Evet. Ben paramı aldım, e, siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma. Sonra tekrardan anlaştık, ikinci bir anlaşma yaptık, parayı yine size verdim ticaret yapmak üzere. Bu ticaretteki kar ve zarar ile evvelki ticareti hiçbir bağlantısı kalmayacaktır. Evet Ama evvelki ticaretle bağlantısı devam söz konusu olursa, yani müdarebe ortaklığı devam edersin. Peki e, zarar, kar karşılamıyor, sermaye de karşılamıyor ise sualde ifade edildiği üzere bu durumda bu Rabbul Mal'ın zimmetine mi tahallük eder? Yoksa mudarip de ifade ettiğimiz parayı çalıştıracak olan kimsenin zimmetine mi? Bu noktada da e, bu ortaklılığı ikiye ayırıyoruz. Mutlak manada mudarabı ortaklılığı, mukayyet belli bir kayıtla sınırlandırılmış mudarabı ortaklılığı. Mutlak dediğimiz şu, sermayedar parayı veriyor ve diyor ki meşru olmak kaydıyla her türlü ticaret yap. Sana bu konuda bir tahdit getirmiyorum, bir sınırlandırma getirmiyorum. Genel Elde edeceğin karı aramızda bölüşeceğiz. Evet. Bu genel bir yetkidir. E, şehir dışına da çıkabilirsin, o şehirde de yapabilirsin, farklı bir sektörde de ticaret yapabilirsin ki bu konuda ben bir tahdit getirmemişim. Evet. Bu noktada sizin yetki alanlarınız nedir? Sizin yetki alanlarınız bir tüccarın o bazda bir ticari kapasiteye sahip olan iş hacmine sahip olan bir tüccarın örfen neleri yapabiliyorsa onları yapabilme yetkiniz vardır. Evet. Gerek sefere çıkma olsun gerek işte müşterilerinize yemek ısmarlama çay ısmarlama tabi bu ticaret hacminize göre değişir. Evet Yani ticaret hacminiz diyelim ki ufak çapta bir ticaretse e, orada büyük çapta bir masraflar örfen bu tahammül edilmeyecek bir durum ise bu konuda sizin böyle bir masrafınız e, şirket malından değil şahsi malınızdan şahsi. olacaktır. Evet. Ama ufak tefek işte, çay ısmarlamalar veyahut da daha büyük bir ticaret hacmine sahipseniz yemek ısmarlamalar belki daha da büyükse konaklama gibi müşterilerinize konaklama imkanı sunmanız evet. bunlar artık örfe göre değerlendirilecek şeylerdir. Bu mutlak müdarebede. Peki mukayyet ne demek mukayyet? Yani sınırlandırılmış, tahtid edilmiş. Demişim ki ben size e, bu parayı sana veriyorum. Sadece falan sektörde iş yapacaksın. Veyahut da falan mallar üzerine ticaret yapacaksın. Veya filan çarşıda sadece ticaret yapacaksın şeklinde bir kayıt getirmişsem bu durumda sizin bu kayda uyumak zorunluluğunuz vardır. Şayet uymayacak olursanız uymadığınız andan itibaren gasip hükmüne geçersiniz. Ne demektir gasp? Örneğin ben size bu parayı verdim. İşte dedim ki İstanbul'un dışına çıkma. İstanbul'da ticaret yap. Siz ise aldınız parayı Ankara'ya gittiniz. Ankara'ya çıkar çıkmaz yani daha doğrusu İstanbul'dan çıktığınız anda o parayla beraber siz gasp oldunuz. Benim paramı gasp ettiniz. Benim paramı gasp etmiş oldunuz. Bu saatten sonra o parayla elde edeceğiniz kâr da size aittir, zarar da size ait olacaktır. Evet. Çünkü mudarebe ortaklığında Ee, sermaye sahibi parasını mudaribe ilk verdiği anda bu verme emanettir. Bu kabız diye tabir ettiğimiz yani sizin o parayı teslim almanız kabze eman diye ifade edilen emanet teslim almasıdır. Yani bundan e, o paranın helak olması noktasında sizin herhangi bir sorununuz olmayacaktır. Evet O parayı ticarete çevirdiğiniz anda yani alışveriş yapmaya başladığınız anda vekalet sisteme girmiştir. Kar elde ettiğiniz anda ise şirket ortaklık oluşmuştur. Ama e, mal sahibinin çizmiş olduğu sınırı açtığınız andan itibaren de gasip Falsın. olursunuz. Gasip olduğunuzda da artık bu saatten sonra yapacağınız ticaret mal sahibi namına değil şahsi namınız olacaktır. Kar da size zararda size. Ama parayı Tabii, gasp ettiği için ayrı bir günah. O ayrı bir olsun. konudur. Yani evet. kâr sizedir derken o kârın mülkiyeti size ait olsa da bu hapis bir mülkiyettir. Elbette burada tasadduktur aslolan. Evet. Ama o mal benim malım olmayacaktır. Evet. Ben sadece verdiğim ana paramı bilirim, ana paramı isteyebilirim. Bunu şunun için söyledim. Şimdi kardeşimiz diyor ki biz bir ortaklık yaptık. Ben sermayeyi verdim. E, ticaretle uğraşıyordu kardeşimiz. Ticaret yapıyordu. Her ay toplanıyorduk. Hesap görüyorduk. Pay ediyorduk. Ancak e, birkaç ay e, hesap görmedik. Bu zaman zarfında da bir mala para yatırmış. Ama sezonu geçmiş. Veyahut da belki de vadeli almış. Evet. Sezonu geçmiş. Ve fiyatlar da düşmüş. Dolayısıyla e, elindeki mal borcunu karşılamıyor. E, bu durumda bu borç kime tahallük edecektir? Eğer bütün bu işlemler Mal sahibinin onayıyla olmuşsa, yani ona o ticarette izin verdiği çerçeveyi aşmamışsa, e, mudarip onun dediklerinin dışına taşmamışsa, bu durumdaki sorumluluk tamamıyla sermaye sahibine aittir. Ama ben size 10 lira verdim, 10 liranın üzerinde borçlanmayı kabul etmem demişsem, bir kayıt, kayıt getirmişsem, veyahut da siz bu borçlanmaya giderken bana sormadan borçlanmışsanız, Yani sermayeyi aşan bir borçlanmaya gitmişseniz evet. bu durumda otomatikman sorumluluk size ait olacaktır. O yüzden bizim buradaki asıl bakmamız gereken şey şu olmalıdır ki, emekçinin yapmış olduğu bu işlemlerden sermaye sahibinin izni, Haberi var mıydı var mı? yok muydu? Veya tahdit etmiş olduğu sınırı aştı mı aştı. aşmadı mı bu noktada hüküm farklılık arz edecektir. Eğer aşmamışsa e, veyahut da her yapılandan da e, mal sahibinin izni ve onayı varsa bu durumdaki sorumluluk tamamıyla mal sahibine ait olacaktır. Çalışan kimsenin cebinden ekstra bir şey çıkması gerektiren bir durum yoktur. Bir de burada şöyle düşünmek gerekir. Neticede şirket ortaya bir şey koymaktadır. Ve kim ne koyduysa zararda koyduğu şeyden olmalıdır. Evet. Emek sahibinin koymuş olduğu şey emeğidir. Sermaye sahibinin koymuş olduğu şey de sermayedir. Elde edilecek olan kardan taksimde emek sahibi emeğinden dolayı o paraya hak sahibidir. Ee, para sahibi ise parasından dolayı yani malik olduğundan dolayı ona hak sahibidir zarar söz konusu olduğu zamanda da kimle koyduysa oradadır ki o zaman çekeceğiz. emek sahibinin emeğe gitmiş, para sahibinin de parası gitmiş olacaktır. Evet. Ama biz burada emek sahibinin emeğe gittiği gibi bir de artı borçlansın diyecek olursak o zaman damin olmadığı bir e, konuma girmiş olur ki zul ise doğru bir şey değildir. Evet hocam. Hocam ikinci sorumuz şufa ile alakalı. <gülüyor> Köydeki bir tarlamız var. Bu tarlayı akrabalarımızdan birine satmak istiyoruz. Ancak tarla komşumuz burayı satarsan ben alırım diyor. Biz de bu konuları konuşurken bu komşumuz öldü. Bu sefer oğlu burayı babamın alma hakkı vardı. Şimdi benim hakkım var diyor. Resmi olarak hiçbir şey yapma hakları yok. Ancak biz dinen sorumlu olmak istemiyoruz. Bu konuda bize bilgi verir misiniz diyorlar hocam. İslam hukukunda şufa diye ifade edilen bir hak vardır ki bu da muhtemel olan zararı def edebilme adına komşuya tanımış olan bir haktır. Evet. Tabi bunun üç merhalesi vardır. Birincisi nefs-ül mebide ortak. Yine örneklendirecek olursak ortaklaşa ikimizin bir arsası var, bir tarlası var. Siz tarlanızın kendinize ait olan hissesini bir başkasına satıyorsunuz. Bu satışta öncelik benim hakkımdır. Çünkü malda bizatihi ortak Ben olduğum için ortağımı seçebilme hakkına da sahip olmam gerekir. Evet Ama sizin sattığınız bedele ben onu vermek istemiyorsam yani o zaman şufamı otomatikman düşürmüş olacağım. Ama o bedeli vererek öteki alan kişinin elinden o malı alabilme hakkına sahibim. Evet. Bu dediğimiz gibi nefs-ül mebi yani bizatihi malda ortak. İkinci merhale ise e, hukukul civarda ortak deniyor. Bu da E, maldaki intifa yani yol hakkında ortak veya sulama hakkında ortak veya atık suyu gönderme hakkında ortak gibi ortak. E, bu komşuluktan daha öte ama bizatim maldaki ortaklıktan daha geri. Evet Orta kademede olan bir sistemdir. Bu durumda şufa hakkı bu kişiye aittir. Bu da olmaması durumunda bu sefer komşudur. Ama genelde e, Türkçe'de biz e, şufa dediğimiz zaman komşuluk hakkı deriz. Hemen meseleyi komşuya endeksleriz. Oysa komşuluktan önce daha iki merhale daha vardır. E, bunu İlmihal kitapları açık bir şekilde ifade etmiştir. Ama soruyu şu şekilde e, değerlendirelim. E, diyor ki ben tarlamı satacağım ama tarlamın yanında komşum var. Komşum ise diyor ki bunu kaç paraya satıyorsan ben, ben alacağım. Adayım. E, bu doğrultuda ise ben ona satacağım, satmayacağım veya böyle bir konuşma esnasında bu kişi vefat etti diyor. Bunun varisi devreye girdi ve varisi e, aynı haklar benim için de geçerlidir. E, burayı satıyorsan veya sattıysan parasını vererek burayı ben almak istiyorum. E, bu durumda dinen böyle bir hakkı var mıdır yok mudur? Meseleyi bu şekilde kurgulayacağız. Evet Şimdi şufa hakkı dediğimiz gibi öncelikle Ee, yeni gelecek olan yani bir malın bir başkasına mali bir ivaz ile geçmesi sonucunda oluşan bir haktır. Tabi mali bir ivaz diyorum şundan itiraz için siz kendi tarlanızı bir başkasına hediye etseniz komşunuzun şu fakü olmaz. Evet. Veyahut da tarlanızı bir ivaz karşılığında veriyorsunuz ama vermiş olduğunuz ivaz mal değil örneklendirelim nikah yapacaksınız nikah da hanımınıza mehir olarak veriyorsunuz evet. bu durumda da evet bir mülk değişmiştir ama bu mülk e, mali bir ivas karşılığında olmadığından dolayı burada da şufadan bahsedemeyiz evet Zekat Ama, olarak tarlayı versin hocam. O zaten karşılıksız vermedir. Evet. hibe Bu durumda da şufadan bahsedemeyiz. Ama siz ona verip karşılığında bir şey alıyorsanız yani bir satış yapıyorsanız evet. e, bu durumda şefinin şufa hakkı sahibinin burada madem ki mülk değişiyor, madem ki burada benim komşum Ahmet değil artık bundan sonra Mehmet olacaktır. Mehmet'ten de bana zarar gelme ihtimali söz konusudur. O zaman aynı bedeli ben veriyorum. Burayı ben alıyorum deme hakkı Fıkıh bu kişiye vermektedir. Evet. Ama tabi bu hakkın oluşumu var. Bir de bu hakkın yerleşmesi var. Bu hakkın oluşumu böyle bir satış gerçekleştiği an ve bunu bu kişi duyar duymaz kullanmalıdır. Hemen derhal ben şu hakkımı kullanıyorum demelidir. Vasebede bulunmalı ve daha sonradan gerekli mercilere bu konuyu taşımalı. Mesele eğer şahitlere gerekiyorsa işhat etmeli, şahit tutmalı. Evet. Eğer mal daha henüz bayinin elindeyse, daha bayi malı müşteriye teslim etmemişse bayinin yanına giderek burayı ben alıyorum sattığım bedele. Eğer müşteriye intikal etmişse müşterinin yanına giderek bunu sen komşumdan almışsın benim haberim oldu kaç parayı aldıysan o parayı veriyorum burayı alacağım şeklinde bu hakkında kullanma talebinde bulunmalı. Bu talepte bulunduktan sonra tabi eski klasik kaynaklarımda meselenin mahkemeye yansıması. Karşı taraf bunu kabul etmemesi durumunda. Ve mahkemede hüküm verilmesi. Hükümden önce ve hükümden sonra şeklinde meseleler iki kısma ayrılıyor. Evet. Hüküm verilmedikçe veya karşı taraf daha henüz bunu kabullenerek size daha henüz vermedikçe evet şufa hakkınız sabit oldu ama daha mal sahibi olamadınız. Bu zaman zarfında kişi vefat edecek olsa ve mal varise intikal etse varisinde şufa hakkı devam eder mi etmez mi? Evet İşte bu noktada deniyor ki haklar veraset yoluyla varise intikal etmez. Hmm. Özellikle bu gibi haklar. Ee, niye intikal etmez? Şöyle düşünelim. Şufa diye tabir ettiğimiz komşuluk. Ee, yani ben... O yerin yanındaki arsanın sahibiyim, komşusuyum ve benim yanımdaki arsa bir başkasına geçiyor ve buradan da bana gelecek olan bir zarar ihtimali var ve ben bu hakkımı kullanıyorum. Ama benim sahip olduğum arsadaki mülkiyet komşumun yani malın el değiştirmesinden önce olmalıdır. Evet. Daha önceden el değiştirmiş olan bir yerde ben yanındaki yere sahip olmakla şu farkı iddia edemem. Peki gelenin bizim misalimize ben ahirete intikal ettim. Benim malım varisime intikal etti. Peki varisin bu malın sahibi. Peki ne zamandan şufa hakkını iddia edecek? Önce yapılmış olan bir satış. Yani Hı -hı. verisi zamanda. Oysa mal kendisine intikal ettikten sonra bir el değiştirme olmadı. Olmadı evet daha önceden el değiştirmiştir o zaman bu kişinin şu farkı olmayacaktır evet. ama e, diyelim ki müverrisi bu hakkı iddia etti ve ispat edildi mahkemede karar verdi artık bitmiştir yani bu saatten sonra zaten satış gerçekleşmiş gibi değerlendirileceği için varisine intikal etme diye bir şeyden bahsedilmez zaten varisi müverisine intikal etmiş olan mal kendisine intikal etmiş olur evet. yani borcunu da tabi vermek kaydıyla evet. o yüzden burada e, soruyu sorarken daha detaylar olmalıdır kardeşimiz bu detayları bize tabi burada aktarmıyor yani hüküm verilmiş mi veyahut da satış gerçekleşmiş mi evet. e, müverrisiyle e, bu işlem bitmiş mi yoksa sadece bir konuşma aşamasındayken adam ahirete intikal edip de varisi benim burada hakkım var mı demiş ve bu noktada e, eğer kardeşimiz fetva hattını ararsa e, oradaki arkadaşların kendisine suallerine göre cevap verirse alacağı cevap da o doğrultuda farklı olacaktır inşallah Evet hocam tam da bu noktada İsmail Ağa fetva hattında bir e, telefon numarasını tekrar etmemizde fayda var. 0850 811 77 77 <gülüyor> numaralı telefondan fetva hattımıza ulaşabilirsiniz. Hocam diğer sorumuz kerahat vakti ile alakalı. Eğer, e, eğer kerahat vakti girmemişse ve kişi ikindi namazının farzını kılmamış ise ikindi namazının sünneti dışında O vakitte istediği nafile namazı kılabilir mi? Bu durumda sabah namazı vakti içinde aynı mıdır? Tabi bu soruyu daha iyi algılayabilmemiz için önce keraat vakitlerini incelememiz gerekir. Evet. iki türlü kerahat vaktinden bahsedilir. Galize olan keraat vakti, hafife olan keraat vakti. Galize ağır kerahat yani içerisinde gerek nafile gerek farz Hiçbir namazın kılınamayacağı Kılınmasının mekruh olacağı bir vakit Buna galize deniyor ee, İkincisi ise hafife Ki bu vakitlerde nafile kılınmaz Ama farz bir namaz kılınabilir Kaza namazı kılınabilir ee, Galize olanlar 3 vakit Aslında güneşin 3 hareketi Doğumu Güneş doğduktan sonra E, i̇şrak vakti girinceye kadar olan zaman diliminde farz, vacip, nafile hiçbir namaz kılınmaz. Tam zirvede olduğu bir zaman yani takrib olarak öğle namazından bir yarım saat önce diyebiliriz ona. Evet. Bu vakitte de hiçbir namaz kılınmaz farz, vacip, nafile bir de güneşin batma noktasında daha doğrusu batmaya yakın olduğu nokta tıpkı doğma da olduğu gibi bu da akşam namazına takrib olarak yarım saat kalan bir vakittir. Bu zaman zarfında da farz, vacip, nafile hiçbir namaz kılınmaz. Sadece eğer vaktin ikindisini kişi kılmamışsa o vaktin ikindisini mekruh olmakla beraber o vakitte kılabilir. Hatta kılmakla mükelleftir. Evet. Ama onu o zamana tekir ettiğinden dolayı da günahkardır. Evet. Bu da aynı bir konu. Ama bunun haricinde ne nafile kılabilir ne de kaza kılabilir. Ee, bu üç keraat vakti. Bunun haricindeki keraat vakitlerinde ise kişinin kaza kılmasında, farz namaz kılmasında bir mahsur lazım gelmez. Sadece nafile kılınmasına izin verilmemiştir. Bu da sabah namazının vakti girdiğinde yani imsak kestiğinde güneş doğana kadar olan bu vakitte sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılmaya kişinin yetkisi yoktur. Evet. Ancak kaza kılabilir. Kaza namazlarını kılabilir. E, güneş doğana kadar olan zamanda ama nafile kılamaz. E, hatta deniyor ki kişi e, teheccüd zannıyla gece kalksa, İki rekat teheccun namazı kılsa sonra baksa ki e, meğersem imsak kesmiş. O kılmış olduğu namaz sabah namazının sünneti yerine kayın olur mu olmaz mı? İbn-i Ceyn bunu Eşbah ve Nezahir'de ifade ediyor. Artık bu vakit sabah namazının vakti olduğu için o namazı sabahın sünneti olarak değerlendirilir şeklinde ifadelere yer vermektedir. Evet. Eşbah isimli eserinde. Ee, diğer bir mesele ise buradaki sualde olduğu üzere ikindi namazının farzı kılındıktan sonraki kerat. Yani kardeşimiz diyor ki kerahat vakti girmeden önce ki Allah alem buradaki kastı galiz olan kerahat vakti girmeden önce. Yani akşam namazına yarım saat kalmadan önceki vakit. Bu zaman zarfından önceki kerahat ne zamandır? Nafiliye tağlük eden. İkindi ezanın okunmasıyla mı? İkindi namazının kılınmasıyla mı? Evet. E, bu noktada kitaplarımıza baktığımız zaman e, açık ve net bir şekilde şunu ifade etmektedirler ki ikindi namazından sonraki kerat vakitle değil namazla alakalıdır. Namazı kıldığı andan itibaren o kişi için nafilelere tahallük eden kerat başlamıştır. Örneğin ikindi vakti girdi diyelim siz ikindinin farzını kıldınız ben daha henüz kılmadım. Ben nafile namaz kılabilirim ama siz kılamazsınız. Evet. sizin açınızdan keraat vakti girdi ama benim açımdan keraat vakti girmemiştir. Ee, ama farzı kıldığı andan itibaren artık o kişi açısından da keraat vakti girdi kabul edilir. Yani ikindi keraati vakite endeksi değil namazı endeksidir. O yüzden ikindi namazının tekrir edilmesindeki müstahaplık da buradan kaynaklanmıştır ki nafile kılabilecek alanı zamanı biraz daha genişletebilme adına. Bunu evet ifade hocam. edebildik. Mi? Evet hocam. Yani kişi ikindinin farzını kılmadan önce nafile namaz nafile kılabilir. Namaz kılabilir. İkindinin sünnetini kıldığı gibi abdest şükür namazdaki namazları kılabilir. Evet. Bu konuda Ama e, tabii ki şöyle bir şey yani sünnet ile farzın arasına ayırmak pek hoş bir şey de değildir. Evet. Ama öncesinde insanın nafile olarak kılmasında ise herhangi bir kerahsiz söz konusu değildir. Değildir sağ olun hocam. Bir öğrenci kardeşimiz bir soru sormuş hocam. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Derslerime yardımcı olarak kullanabileceğim kitapların fiyatları oldukça yüksek. Bu nedenle satın alamıyorum. Bunlardan internetten indirerek faydalı bilir miyim? Gibi bir soru var. E, tabii eğer bu gibi kitaplar internet ortamında yayınlanıyor ise istifadeye sunulmuş demektir. Ama hocalarımız derdi ki bu gibi durumlarda dahi onu indirip de ticari mahiyette kitap haline basmak. Çünkü neticede tehlif vardır. Evet. Ve bundan e, para kazanmak bu doğru bir şey değil. Caiz olmayan bir işlemdir. Ama yok kişinin kendi sadece istifade açısından yani okuması, öğrenmesi bu bağlamda olursa ki o sitede de eğer bu yayınlanıyor ise o zaman bunda bir mahsur olmadığı ifade ediliyordu da biz de zaten bu fetvayı nakletmekteyiz. Evet hocam. Hocam diğer bir sorumuz, babamın senelik mevlidi için Yasin Tebarek'e amme biriktiriyorum. Abdestim olmadığı zamanlarda ezberden okuyup sayı biriktirebilir miyim? Cuma günleri de yine ezberden Kur'an okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ölmüşlerimize bağışlama yapabilir miyim? Tabi öncelikle e, abdest Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için şarttır. Evet. Ama kıraat yapmak için abdest şart değildir. Yani bir kimse Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan bakarak abdestsiz Kur'an okuyabilir veyahutta ezbere bir şekilde de yine kişi Kur'an-ı Kerim okuyabilir abdestsiz olmasa bile. Evet. Ancak bu abdesti olmadan Kur'an okuması dahi caiz değildir. Buradaki sual kişinin diyor ki ben işte ölmüşlerim için Yasin biriktiriyorum, kelime-i tevhid biriktiriyorum. Burada aslında mesele şu bir ibadetin sevabı bir başkasına hediye edilebilir mi? Evet. E, Hanefi mezhebine göre gerek ibadet mali ibadet olsun gerek bedeni ibadet olsun mali ibadet tasat tüketmek gibi bedeni ibadet namaz kılmak gibi veya Kur'an okumak gibi böyle bir ibadetin sevabını bir başkasına hediye etmek nafili olarak bir başkasına hediye etmek sahiptir e, bu konu e, fıkı kaynaklarımızda el Canil anil-gayr yani bir başkası namına hacc yapma babında incelenir o konuda ele alınır. Orada niyabet konusu yani bir başkası namına o ibadeti yerine getirme. Farziyeti düşürme ki farziyetin düşürülmesinde vasiyet etme meselesi vardır ki bu da evet. hac ile alakalı bir mesele. Hatta e, namaz noktasında vasiyet etse bile siz e, namazı kılarak bir başkasının kılması gereken farz namaz ibadeti düşmez. Bunlardan bahsetmiyoruz. Ancak nafili olarak sevabın hediye edilme meselesine gelince burada ise Hanefi mezhebi biraz genişlik tanımıştır ibadetin mali veya bedeni olması diye bir ayrım yapmadan sevabını bir başkasına hediye etmesinde bir mahsur lazım gelmez o bir başkasının berhayat olup olmaması da sonucu değiştirmeyecektir Evet. yani hayatta olan bir kardeşinize veya bir akrabanıza da hediye edebilirsiniz ve ölmüş olan ananıza babanıza da hediye edebilirsiniz evet. nitekim bizim örfümüzde olan işte cuma akşamları Yasin-i Şerif okumak veya Kur'an-ı Kerim okumak evet. ve e, okuduktan sonra onun sevabını işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayarak bir cümle bütün mümin ve müminatı hediye etmekte e, aslında e, bunun caiz olduğunun ve e, bu şekilde e, tevarüs ederek bize geldiğinin bir göstergesidir Ancak bu Hanefi mezhebinde böyle, Şafi mezhebinde mesele biraz daha farklıdır. Şafi mezhebine göre eğer ibadet, mali bir ibadetse orada sevabın bir başkasına hediye edilmesi mümkündür. Sadaka verdiniz ananızın ruhu için, babanızın ruhu için. Bu olabilir. Ama bedeni bir ibadette ise sevabın bir başkasına hibe edilmesi değil sadece bir dua edilebilir. Nasıl dua edilebilir? Bakın Kur'an-ı Kerimler vardır günümüzde. Bu Kur'an-ı Kerimlerin e, Hanefilerin bulunmuş olduğu bir coğrafyada tab edilmişse onun hatim dualarına bakalım. Bir de Şafii mezhebinin daha fazla hakim olduğu bir coğrafyada tab edilmişse onun hatim dualarına bakalım. İki hatim duasının sonunda şöyle bir farklılık vardır. İşte uzun bir dua. Dua bittikten sonra e, bağışlama meselesi gelince Allahümme bellih misle mâ kare'nâhu Hmm. şafirlerin e, dediğimiz gibi bulunmuş olduğu coğrafyada tab edilen Kur'an-ı Kerimlerde Ya Rabbi okuduğum bu Kur'an-ı Kerim'in sevabı gibisini gibi. işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e diğer peygamberlere bir duadır ama e, Hanefilerin bulunmuş olduğu coğrafyada tab edilen e, Kur'an-ı Kerim'lerin hatim dualarına baktığımız zaman direktmen evet. belli makare nahu okuduğumuz sevabını ulaştırın. Evet. E, bu bir duadır netice itibariyle Ee, hanefi iştahadı bu şekilde olduğu için e, bu bir ibadettir. İbadetin sevabını bir başkasına neticede nafile olarak verilmiştir. Ee, sevabın hediye edilmesinde de bir mahsur lazım gelmez. Hatta güzel bir şeydir. Özellikle Ümre'ye giden kardeşlerimiz Hacı'ya giden kardeşlerimizin orada tavaf, nafile olarak yapacağı tavafları kendi namına değil de e, yine birilerinin namına yapmasında hem kendisi de bu vesileyle sevap almış olacak hem de o sevabın aynısını da bir başkasına da hediye etmiş olacak ki Bu kişinin arkasından yapılan bir duadır. Bu bağlamda birçok hadis-i şerif de vardır. Evet. O yüzden güzel övgeye layık olan bir eylemdir. Evet Hocam diğer sorumuza geçiyoruz. Bazı ürünler var ki dükkanlara göre internette çok daha ucuza satılıyor. Fakat internet üzerinden alımlarda finans kurumlarının kredi kartı olmayan ATM kartı ile peşin olarak alınsa dahi satan kişinin sanal post cihazı kullanıldığı için o alışverişten satıcının faizli bankasına yüzdelik komisyon gidiyor. Yani bir alışveriş ki neticesinde faizli bankanın bir menfaat elde ettiği kesindir. Bu durumda aynı ürünün internetten ucuz olanını almak çaiz midir? Yoksa pahalı da olsa nakit olarak dükkanlardan mı almak gerekir? Nakit alsak da büyük bir ihtimalle dükkandaki adam da bizden aldığı parayı götürüp gene faizi bankaya kendisi yatırıyor diyor. Tabii maalesef bu zamanımızın problemi. E, yani kredi kart sisteminin hemen hemen dünya üzerinde hakim olması. Evet. Hatta birçok firmanın sualde de ifade edildiği üzere normalde peşin aldığınız zaman indirim yapmayıp Ama kart üzerinden ve özellikle internet üzerinden aldığın zaman adeta oraya bir teşviktir. Evet Tabii bunun birçok e, ekonomi anlamda kişiye döndüğü taraflar olduğu için e, oraya teşvik edilmiştir. E, bu şekilde kredi kartı adeta bir insanların rağbet görmesi. E, biz imkan nispetince faizli kurumların kredi kartlarını kullanılmamasını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Evet. Ee, aslında kredi kartlarının tamamından kaçınılması en güzel olanıdır. Çünkü velev ki e, Finans kurumlarının kredi kartları dahi olsa e, bu kartlar uluslararası bir niteğe sahip olabilmesi için yine e, belli e, kartlarla beraber çalışmak zorundadır Evet ve her yapılan alışverişte birilerine komisyon veriyorsunuz gereksiz veriyorsunuz gerek e, sizin namınıza satıcılara veriyor ama sizin yaptığınız bu işlemden veriyor evet. e, Bu tabi ciddi anlamda sıkıntı ama imkan nispetince diyoruz. Ama bununla beraber eğer kaçış mümkün değil ise, illaki yapılması gerekiyorsa da e, mümkün mertebe diyoruz ki kesinlikle faize düşünmeyecek. Nedir faize düşünmeyecek? Nakit para çekilmeyecek. Eee veyahutta e, krediyle aldığın yani kredi kartıyla aldığın bir üründe eğer vade yapılıyor ise bu vadeyi banka sana yapıyorsa bundan dolayı bir fark koymayacak. Evet Ama bu vadeyi eğer bayi size yapıyor ise bundan dolayı fark koyuyorsa da zaten başlangıçta iptidada yapılan bir satıştır. Evet. Vadeli satıştır ve fiyatı da farklı olabilir. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Ama peşin fiyatı 10 lira olan bir malı banka şey, kurum peşin olarak satarım diyor ama banka size vade yapıyor. Ama 10 lirayı 12 lira olarak tahsil ederse o zaman ondan kredi çekmiş olursunuz ki bu da caiz olmayacaktır. Evet. Peki öyle bir şey değil de ben normalde sizden malı alıyorum ama siz normal post makinası sahibi olarak bankadan hesabınızdan daha önce parayı talep ediyorsunuz ve bu bağlamda da banka sizden komisyonun namıyla belli miktar kesiyor. Bunda peki kullanıcının bir vebali var mı? Aslında bunu şöyle biraz daha nisallendirebiliriz şu şekilde. Örneğin ben sizden bir mal aldım ve size bir çek verdim. Çekin daha henüz zamanına var ve ben bu malı sizden vadeli satın almış oldum. Benim borcum var. Siz ise bu çeki gidiyorsunuz bir tefeciye peşine çeviriyorsunuz ve bundan dolayı 10 liralık çeki 7 liraya peşin olarak alıp kırdırıyorsunuz. Evet. Sizin bu yaptığınız işlem kesinlikle faizdir. Evet. Peki bu faiz işleminde benim bir vebalim var mı? Yani benim burada bir herhangi bir vebalim yok. Ben sana borcumu vereceğimi taahhüt ediyorum. ve Zamanı gelince de ödeyeceğim. Zamanı gelince de ödeyeceğim. Evet. E, hakeza hesap kesim tarihi geldiği zaman ben bankaya paramı ödeyeceğim. Sen de aranızdaki konuşma doğrultusunda banka bu parayı senin hesabına transfer edecek. Evet. Ama sen ertesi gün paramın kendi hesabıma gelmesini istiyorum diyorsan banka senden komisyonun namıyla aslında bir nevi o tefecilerin yapmış olduğu gibi çeki kırdırdığından dolayı senden ücret almış oluyor ki evet. bu ikiniz arasındaki bir diyalog faizi bir diyalogtur haramdır ama bu diyalog benimle alakalı olan bir diyalog değildir Yani sen zamanını bekle paranı, zamanını da çek diyebilirim. Evet Dolayısıyla hukuksal anlamda baktığımız zaman e, bu bana tesir etmez. Ama tabii e, meselenin vicdani ahlaki boyut olarak baktığımızda neticede faizli muamelelerinin oluşmasına etken oluyoruz. Ama bundan ne derece kaçacağız? Evet Yani kardeşimiz yok ki ve ki peşin dahi alsak, dükkandan dahi alsak e, o dükkan sahibinin bankalarla birçokla muhataplılığı var imkan nispetince ne kadar asgari derecede bunlardan faydalanabiliyorsak böyle yapmamız gerekir. E, son nihai noktaya kadar şartları zorlamamız elzemdir. Ama bütün şartları zorladıkta hala da bulaşmamız gerekiyorsa da o zaman masa yalın harama düşmemek kaydıyla şartları doğrusuna hareket etmemizde de elbette fuken olanak sağlanmaktadır. Evet hocam. Hocam e, bir izleyicimiz şu şekilde sormuş. Hocam Ben hazır beton firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Şirketimiz belirlenmiş kalite değerlerinde beton üretmekte. Biz de bu betonu inşaatlara götürüp dökmekteyiz. İnşaata betonu dökerken inşaattaki kalfalar ve ustalar işin kolayına kaçarak betonu daha kolay düzeltmek için betona su vermemizi istiyorlar. Çevre Bakanlığı ve Yapı Denetimler tarafından betonun kalitesine ve değerlerine düşürdüğü için betona sonradan su verilmesi yasaklanmıştır. Kalfalar bizimle sürekli tartışmakta ve betona su vermemiz için zorlanmaktadırlar. Bizler betona su verdiğimiz zaman vebale, günaha ve kul hakkına girer miyiz? Ahirette hesap, e, hesapta sorumlu olur mu istiyor? Şüphesiz kul hakkına girilir, e, vebale girilir. Çünkü kendileri de ifade ediyor ki e, bu betona su verildiği zaman, sonradan su verildiği zaman bu betonun mukavemeti gidiyor. Kalitesi düşüyor. Kalitesi düşüyor, düşüyor ve Allah muhafaza ileriye dönük deprem gibi bir afet değilse büyük felaketlerle karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısıyla tabi bu takdiri ilahidir. Ayrı bir konu. Evet. Ama sebepler vardır. Bu sebeplere evet. yapışmak gerekecektir. O yüzden burada böyle bir tahtit varsa İşte betona sonradan su katmak betona zarar veriyor deniyor ise oradaki kalfanın veya ustanın işi daha rahat olsun diye sana illegal olarak bunu böyle yap diye ne kadar diretir diretsin sizin bu şekilde bir olanak sağlamanız, imkan sağlamanız elbette vebaldir. Hem kul hakkıdır. Çünkü neticede belki müteahhitin bundan haberi yoktur. Haberi yoktur. Evet. Veyahut da o daireyi satın alacak olan kimsenin bundan haberi yoktur veya almış olan kimsenin bundan haberi yoktur. E, firmanın da zaten böyle bir haberi yoktur. Bunu sen kendin e, sadece oradaki e, işçi rahat hareketesinde yapıyorsunuz. Elbette bu caiz olmayan bir eylemdir. Bundan şiddetle kaçınmak gerekir. Hatta gerekli mercileri uyarmak suretiyle de bu noktada tedbir alınmalı. Evet. Yani bu kardeşimiz hassasiyet sahibi bize bunu sordu. Evet Ama demek ki bu olan bir şey, olan bir diyor şey demektir. O zaman bunu sormayan kardeşlerimiz de vardı. Belki aralarında bir sıkıntı, bir kavga olmasın diye de e, kalkalım istedikleri gibi yapıyorlardı. Evet. Beni ilgilendirmez diyorlardı belki. O yüzden bunu yani daha ileriki aşamalara taşıyarak e, bu konuda tedbir alınmasının gerekliliği ne gerekiyorsa yani sonradan su verilmenin e, mesela olanağının kaldırılması imkanının kaldırılması istese de veremese evet. gibi e, bir takım işlemler yapılmalıdır. O yüzden kardeşimize burada bir vazife de yükleyelim. Evet. Tamam şahsı adına fetvayı sordu, şahsı adına fetvayı aldı ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu evet. üzere her kim ki bir mülkeri gördüğü zaman onu eliyle düzelsin imkanı yoksa diliyle düzelsin ona da imkanı yoksa kalbiyle düzelsin. burada imkanı olduğu nispetçe ne derece imkanı varsa bunun düzeltilmesi ile alakalı ne gerekiyorsa da yapmasını o kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine de tavsiye, tavsiye etmek istiyoruz. Evet hocam. Hocam son sorumuz bir doktor kardeşimiz. Ben bir devlet hastanesinde anestezi doktoruyum. Ameliyatlar sırasında ve yo yoğun bakımdaki hastalarımızda kadınların ve erkeklerin mahrem yerlerini görüyorum. Bu işi yapmam caiz midir diyor hocam. Şüphesiz e, tıbbi bir meselede e, bazı haram olan şeyler zaruret çerçevesinde helal olarak değerlendirilebilir. Ancak zaruretler miktarlarınca takdir olunur. Evet. E, öncelikle e, bir bayanın doktorluk işini tıbbi bir işini bir bayan doktorun yapması. Keza bir erkeğin de tıpla alakalı işlemini bir erkek doktorun yapması. Ama yok, muadili yok. İlla bir başka doktor olması gerekiyor. E, bu durumda e, karşı cins de olabilir ama bütün şartlar zorlandıktan sonra. Artı e, halvet dediğimiz olayın oluşmaması, yani e, içeride bir başka kişilerin bulunması, bir de zaruret ne kadarla sınırlıysa. Yani örneğin bir doktor işte hastanın sadece koluna bakması gerekiyorsa koluna bakacak kolun haricindeki bir yere bakmayacak Evet işte 5 santimetrelik bir alana tutması yeterli ise 6 santimetrelik alana tutmayacak Evet dikkat edeceğim bu konuda son derece titiz olacak bu kardeşimiz de bu titizliği gösterme kaydıyla vazifesine devam etsin Ama yok ben böyle gösteremeyeceğim derse elbette harama düşmesi kesinlikle doğru bir şey değildir. Ama e, bu noktada bulunan kardeşlerimizin hassas, dine hassasiyeti olan kişilerin olması e, Müslümanlar açısından elzemdir. O yüzden bu hassasiyeti onlara aşılamak gerekir. Yani şöyle bir algı vardır, doktora her şey mahremdir, böyle bir şey yok. Evet, evet belli noktada izin vardır ama o izin zaruretle sınırlıdır ve zarureti aş, asla aşmamalıdır. Evet. Ve bu noktada bütün şartlar zorlanmalı. Zorlandığı halde o konuma geldiği an ona müsaade edilecektir. <gülüyor> <gülüyor> Zaruretten miktarlarınca takdirilecektir. O yüzden bu hem hasta olan kardeşlerimiz hem e, tıp alanındaki tabiplik yapan kardeşlerimiz bu noktada son derece riayet etmelidir ki Rabbim kolaylık versin. E, onları da bizleri de cümlemizi de haramlardan muhafaza eylesin. Işte. Amin hocam. Değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz bir İlmi Al programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.